Matematik Hikayeleri Hazırlayan ve sunan Tosun Terzioğlu Geçen hafta matematik hikayelerinde biraz olasılıktan bahsetmiştim. Şimdi isterseniz bugün bunu biraz daha açmaya çalışayım. O salık şeyi belki en iyi anlatabilme konu e, tavlaya geri döndür. Yani zarfmaya. Ama aslında isterseniz yazı turadan da başlayabiliriz. Yani bir madeni parayı alıp havaya attığımız zaman ya yazı gelecektir ya da tura. Dolayısıyla iki kişi arasında yazı mı tura mı oyununda yazı da desem, tura da desem ee, aynı şansa sahibim. İki hal var. Ya yazı ya tura. Ama zar atarken bu biraz daha farklı. Çünkü bir zar attığımız zaman birden altıya kadar herhangi bir sayı gelecek. Yani bir gelebilir, iki gelebilir, üç gelebilir, dört gelebilir, beş gelebilir, altı gelebilir. Yani dolayısıyla iki kişi arasında oynanan bir oyuna bir zar atıldığında... Ben ila bir gelecek dersem şansım altıda bir. Yani bir gelme olasılığı bir bölü altı. Yazı burada ise yazı gelme olasılığı bir bölü iki. Tura gelme olasılığı da bir bölü iki. Şimdi zar atıldığında bir sayısının gelmesi olasılığı bir bölü altı. İkinin gelme olasılığı bir bölü altı, üçün gelme olasılığı bir bölü altı. Tabi zarımız hilesiz diyoruz. Hepsini topladığımız zaman bir ediyor. Şimdi bir şeyin olasılığı mutlaka olacaksa bir olay, onun olasılığına bir diyoruz. Nasıl bir olay? Yani yazı tura attığımda ya yazı gelecek ya tura dersem mutlaka kazanırım. Bunun olasılığı bir. Mutlaka olacak bu dediğim şey. Ama mesela zar attığımda yedi gelecek dersem böyle bir şey gelemez. Tek zar atıyorum. Yedi diye bir sayı yok. Bunun olasılığı da sıfır. Yani bir olayın olmaması kesinse onun olasılığı sıfır diyoruz. Asla olamaz. Olması ise mutlaka gerekliyse ona da bir diyoruz olasılığını o olayın. Yani zar attığımda mutlaka 1 veya 2 veya 3 veya 4 veya 5 veya 6 bu sayılardan biri gelecek dersem bu iddianın doğru olma olasılığı 1. Mutlaka doğru olacak. Ama 7 gelecek dersem tek zarda e, bunun olasılığı 0. Yok. Olma ihtimali yok. Şimdi iş 2 zara çıktığı zaman yani tavlada olduğu gibi iki zarı aynı anda attığımız zaman Biraz daha karışıyor. Şimdi burada 36 hal var. Ne demek bu 36 hal? İşte bir zarın e, da 1, 2 veya 3 gelme olasılığı her biri 6, 1 bölü 6 idi. Yani 6 değişik hal vardı. E, ikinci zarımızda da öyle. 6 çarpı 6, 36. Ha, şimdi bu zarları isterseniz birinci zar, ikinci zar dememek için... Geçen konuşmamda da yaptığım gibi renklendirelim. Yani birine sarı zar diğerine de kırmızı zar diyelim. Şimdi bakalım. E, 36 halimiz var. Bir bir tavlacıların tabiriyle hep katmanın olasılığı nedir? E, hep katmak için hem sarı zarımda bir gelecek hem kırmızı zarımda bir gelecek. Başka türlüsü olamaz. Demek 36 halden ancak bir tanesi benim istediğim hepteki veriyor. Demek ki olayın olasılığı 1 bölü 6, 36. E peki 2-1 atmanın olasılığını ne? Ha, burada bakın değişiyor. Şimdi kırmızı zarımda 1, sarı zarımda 2 gelirse 2-1 atmış oluyor. Ama kırmızı zarımda 2, sarı zarımda da 1 gelebilir. Bu da gene 2-1. Yani demek ki iki hal var. O zaman 2 bölü 36 yani 1 bölü 18 bunun olasılığı. Demek ki 2 bir atma olasılığım ihtimalim hep yek atma olasılığımın iki katı daha fazla. Yani dolayısıyla buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi isterseniz daha da büyütelim bu işi. Diyelim ki Mesela 4 4 atma ihtimalim gene 1/36. Onu biliyoruz. Ama eee toplamı iki zardan birlikte elde ettiğim sayıların toplamı 4 olacaksa bunun ihtimalini E bunu da bir hesaplayabilirsiniz. Bu da zor değil. Yani 1 3 gelebilir. Bu 4'e toplanıyor. 2, 2 gelebilir. 3, 1 gelebilir. İlk söylediğim hep kırmızı, ikincisi sarı zar olsun, öyle diyelim. E demek ki 3 hal var bakın. Yani toplamın 4 olması olasılığı, 3 bölü 36, yani 1 bölü 12. Yani toplamın 3 olma olasılığından bu da fazla. E hep böyle mi gidiyor? İlginçtir. Bunu deneyebilirsiniz. Şimdi toplamın iki zarda beş gelme olasılığı dört bölü otuz altı. Altı gelme olasılığı beş bölü otuz altı. Yedi gelme olasılığı altı bölü otuz altı. Yani bir bölü otuz altı. Bir şey beliriyor değil mi gözünüzde? Toplamın 3 gelme olasılığı 2 bölü 36 idi. Toplamın 4 gelme olasılığı 3 bölü 36 idi. 5 gelme olasılığı 4 bölü 36 idi. 6 gelme olasılığı 5 bölü 36 idi. 7 gelme olasılığı 6 bölü 36 idi. Peki 8 gelme olasılığı 7 bölü 36 mı olacak? Deneyin. Öyle olmayacak. Tekrar olasılık düşmeye başlıyor. O aynı e, toplamın 6 gelme olasılığı gibi. Yani 5 bölü 36. 9 gelme olasılığı hı, o da aynen 5'inki gibi. Yani 4 bölü 36. Bunu böyle e, yapabilirsiniz. Demek ki iki kişi arasında bir oyun düşünsek, biz desek ki, bir kişi zarar atıyor, öbür kişi de diyor ki toplam şu gelecek. En avantajlı mutlaka 7 demek. 7 derseniz kazanma şansınız en fazla. 6 bölü 36, 1 bölü 6 yani. Ha, ama kaybetme şansınız orada da 5 bölü 6. Yani kaybetme şansınız gene daha fazla. Ama gene e, mesela toplam 3 gelecek diye. Veya toplam dört gelecek demek yerine toplam yedi gelecek, iki zarın toplamı yedi gelecek derseniz kazanma şansınız daha artmış oluyor. Ama böyle e, hep tavlada görürsünüz, işte hep yek geldi, dört çar geldi, buna atan çok sevinir. E doğru haklı bir 36 onu elde edebilmeyene şansı. Yalnız tabii olasılıkta hiç unutmamamız gereken bir olay var. Her zar atışı birbirinden bağımsızdır. Yani tek zarı attığımda beş gelme olasılığı bir bölü altı veya bir gelme olasılığı bir bölü altı. Bu şu demek değil. Ben beş kere zar attım arda arda. Hep iki geldi, üç geldi, bir gelmedi. Ben bir arıyorum. Altıncıda, olasılık bir bölü altıydı ya, mutlaka bir gelecek. Hayır hiç öyle bir şey yok. Çünkü her zar atışı birbirinden bağımsız bir olay. Bu olasılık sadece şöyle bir kabaca isterseniz anlamaya çalışalım. Çok ama çok fazla sayıda zarı üst üste atarsam diyelim 6 milyon defa eh bunların içerisinde bir gelenlere bakarsam o işte 1 milyon civarında bir şey olacak. 1 bölü 6 pratikte bunu söylüyor. Ama iki olayın olasılığını karşılaştırdığımızda hangisinin olasılığının yüksek olduğu o bize bir fikir veriyor. Ama olayın ne zaman olacağı hakkında hiçbir şey söylemiyor. Burası çok önemli. Çünkü hani meşhur doktor fıkrası vardı. Hasta sormuş doktora doktor durumum tehlikeli mi? Evet demiş yani ben bu ameliyatı yaparım ama. %10 kurtulma şansınız var. E o zaman demiş ben gideyim daha önce 9 tane ameliyat yapıp da hastası kurtulamayan bir doktor bulayım o ameliyat etsin. Ben 10'uncuyum. Demek ki 1 10 kurtulma şansım var. O 9'unu ameliyat masasında bıraktığına göre o doktor 10'uncuyu nasıl olsa kurtarır. Bu doğru değil. Onu biliyoruz. Çünkü her ameliyatta birbirinden bağımsız. Değil mi? Aynı her zar atışı birbirinden bağımsız olaylar olduğu gibi. Summertime, it's easy. Fish are jumping. Time. The living is easy Fish are jumping The cotton is high Your daddy is rich Your mama's good looking to rise up singing Then you'll spread your wings You'll take to the sky Don't One of these mornings, You're gonna run olasılıkta tavlayı belki model almıştık ama başka şeylere de bakabiliriz. Çok şeye bakabiliriz. Mesela lotoya bakabiliriz. Şimdi loto ben çok iyi bilmiyorum ama arkadaşlarıma sordum. 1'den 49'a kadar sayılar var. 6 sayı işaretliyorsunuz bir kolonda. O, sizin işaretlediğiniz 6 sayı gelirse işte büyük bir ikramiye kazanıyorsunuz. 49 sayı var. Buradan 6 sayı seçeceksiniz. Hmm. Şimdi her kolon için de belli bir para ödüyorsunuz. Bunu da sordum. Ee, zannediyorum bugünlerde bir kolon için 150.000 lira ödeniyor. Çünkü 8'lik bir kupona, 8 kolonluk bir kupona 1.200.000 lira ödüyor musunuz? Öyle söylediler. Loto oynayan arkadaşlarım benim. E şimdi diyebilirsiniz ki ben öyle bir şey yapayım ki bu 49 sayıdan hangi altı gelirse gelsin ben mutlaka büyük ikramiyeyi kazanayım. Yani altıyı bileyim. Şimdi bir kolon oynadığınız zaman evet bir kazanma olasılığınız var düşük. Bir kupon oynadığınız zaman bu kupon 8 kolon unutmuş. E kazanma olasılığınız daha da yükseldi. Ee, peki. Fakat ben öyle bir şey yapayım ki kazanma olasılığım bir olsun. Yani mutlaka kazan, Mutlaka altıyı yiyebileyim. Bu mümkün mü? Hmm, evet. Bu mümkün. Ben şöyle oturdum bir hesapladım. Zor da değil hesabı ama büyük sayılar. Yani ümit ederim. Hesap makinesinde e, yanlış yapmadım. Evet. Loto'da 6'yı tam bulmak için oynamanız gereken minimum minimum en az kolon sayısı 13.983.816. Yani ama bu kolonları da doldururken çok dikkatli doldurmanız gerekli. Yani eee 13.983.816 kolon oynarsanız bu kolonların her biri birbirinden farklı olacak. Unutmayın. Mutlaka ve mutlaka lotoda alta tutturursunuz. Şöyle bir hesapladım. Bunun için kolona 150 bin liradan kaç para ödemek gerekti? Yani bunda bedavaya oynatmıyorlar insana. O da galiba şöyle çıkıyor. 2 trilyon 97 milyar 572 milyon 400 bin lira ödemeniz gerek. Onun için gelin siz gene lotoda şöyle en fazla bir kolon bir kupon falan oynayın bir sekiz kolon oynayın yani illa e, mutlaka altı bileyim derseniz çok büyük bir servet ödemeniz gerekli. O serveti de altı bildiğiniz halde geri alma e, alamazsınız e, hepsini. Büyük ihtimalle. Çünkü biliyorsunuz lotoya ödenen paralardan başka bir takım şeylere de paylar ayrılıyor. Ondan sonra ikramiye dağıtılıyor. Onun için öyle oturup e, 13.983.816 kolon falan oynamayın. E, oynayacaksanız loto siz bilirsiniz. E, işte 1-2 kupon oynasanız belki e, yeterli. Evet tavla ise tabi daha başka bir şey. Olasılık enteresandır. İnsanı zaman zaman da yanıltır. Yani mesela iki bir çift zar attığınız zaman toplam yedi gelme olasılığı ne bileyim altı gelme olasılığından daha fazla. Toplam beş gelme olasılığından daha da fazla. Ama sekiz gelme olasılığı yediden yedi gelme olasılığından toplamın yedi gelme olasılığından toplamın sekiz gelme olasılığı daha düşük. Ee, i̇lginç. Yani biraz insanı e, aldatıcı bir e, yanı var bunun. Şöyle bir hesap da yapabilirsiniz. Diyelim ki e, bir futbol sahasında e, maç oynanıyor. Yani sahada e, 22 kişi var. Pardon. 23 kişi var. Bir de hakemimiz var değil mi? Orta hakemimiz onu unutmayalım. E, i̇şte 11 kişi e, sarı takımda on bir kişi kırmızı takımda ortada da bir hakemimiz var yirmi üç kişi. Şimdi bu futbol sahasında olan bütün oyuncuların ve hakemin yirmi üç kişinin doğum gününü ve ayını saplayalım. Yılını değil, yılını vazgeçelim. Yani işte on Şubat'ta doğanlar on sonra beş Temmuz'da doğanlar on üç Mart'ta doğanlar gibi. Yani yılı bin dokuz yüz 70 mi yılı 1980 mi onu aldırmayalım. Bir tarafa bırakalım. Sadece doğum günü ve ayı. İlginçtir biliyor musunuz? 23 kişi arasında aynı gün, aynı ayda doğan iki kişi bulma olasılığı yarımdan daha fazla. Yani gerisi size derse ki ben iddia ediyorum ki ee, bu futbol sahasında şu anda oynayan takımlardaki oyuncular ve e, hakemi de katarsak bunlara bu 23 kişinin içinde hiçbirisi aynı doğum gününe sahip değildir siz de dersiniz ki hayır ben de iddia ediyorum ki en az iki kişi var ki aynı doğum günü e, gün ve ay olarak aynısına sahiptir siz daha şanslısınız bu iddiayı kazanmadan hele bu sayıyı biraz arttırırsanız yani e, nasıl arttıralım? Hadi yedek kulübesinde oturanları da katalım bu işin içerisine. İşte antrenör, masör, malzemeci e, onları da katalım. E, e, o zaman bu grup diyelim ki e, şöyle bir yaklaşık 40 kişi oldu. 40 kişi içerisinde aynı doğum gününe gün ve ay olarak yani tarih ve ay olarak... E, İki kişi bulmanız e, olasılığı yarımdan çok fazla. Yani e, bu sayı arttıkça bahse girmekte siz istekli olmalısınız. Yani karşınızdaki hayır asla olamaz bu. Büyük tesadüf olur 20 23 kişi arasında veya 40 kişi arasında iki kişinin aynı e, tarihte e, doğmuş olması ...diye iddiaya girerse siz mesela Türk kişi de bence hiç çekinmeyin iddiaya girin. Ee, ama tabii böyle iddialarda e, büyük paralarla da e, iddiaya girmek de hoş bir şey değil muhakkak. Ee, bu nasıl hesaplanır? İşte bu da hesaplanabilir. Esasında olasılık e, matematiğin e, alt kuramlarından, alt teorilerinden bir tanesi. Nereden çıkmış dersiniz? E, gayet basit. Oyunlardan, şans oyunlarında. E, çünkü e, şans oyunları zannediyorum eskiden beri var. E, bir müddet sonra insanlar fark etmişler ki bu şans oyunlarında e, örneğin 6-6 e, geldiği zaman tavlada insanlar çok seviniyor. Ama 6-1 e, geldiği zaman eh, ona da seviniyor ama yani e, ona daha az seviniyor. Neden? Çünkü Dediğim gibi 1-6. Yani kırmızı zar 1, sarı zar 6 e, veya kırmızı zar 6, sarı zar 1. Hmm. Olasılığı 2 katı 6-6 gelmesinde e, tavlada. 6-1 e, gelmesini Yani e, bunu fark etmişler. Bu tür şeyleri hesaplamaya, bunun bir matematik teorisini kurmaya başlamışlar. E, ne zaman? E, çok da eski değil olasılık teorisinin ortaya çıkışı e, 17. 18. yüzyıllarda diyebilirsiniz. Hala bu gelişen bir teoremi mi? Evet. Ama tabi orada uğraşılan şeyler tavlanın dışında veya e, lotoda altı bulmanın dışında. Yani e, matematikçilerin bir kısmı mutlaka olasılık teorisiyle uğraşıyor, o teoriyi daha geliştirmeye çalışıyor. Ama pek öyle e, lotoyla veya e, tavlayla bu nedenle meşgul değiller. Ha, belki tavla oynuyorlar, orasını ben bilmem. Loto da oynayabilirler, orasını da bilmem. Olasılık tabii doğa bilimlerinde de çok kullanılan bir şey. İşte zaman zaman e, daha ciddi depremle ilgili tartışmalarda da duyarsınız. E, i̇şte Marmara bölgesinde şu şiddette bir deprem olma olasılığı şu kadar yıl içerisinde yüksek. O yükseklikte ifade edilir. Yüzde cinsinden ifade edilir. Çünkü dediğim gibi yüzde yüz mutlaka olacak demek bir olayın yüzde sıfır ise, sıfır ise hiç olması imkansız demek. Tabii o olasılıklar da değişik bir takım hipotezlerle hesaplanıyor. Bir takım modellerden ortaya çıkıyor. Ama bu modellerin doğruya yakınlığı konusunda bugünkü bilimimiz çok kendinden emin değil. Ee, dediğim gibi e, olasılık bir matematik teorisi ama genelde olayın ne zaman olacağı konusunda da e, bize e, böyle kesine yakın falan değil. Bazı durumlarda hiç bile bilgi vermiyor. Matematik hikayeleri Hazırlayan ve sunan Tosun Terzioğlu Açık Radyo program destekçisi olun.